Hidar Ceyhan Köksal yöneten Nisan Kumru. Asrı Saadet'te önceki bölüm. Ebu Bekir, hayırdır nereden geliyorsun? Sel Dağının tepesine çıktım. Medine'de herhangi bir çarpışma yaşanıyor mu diye baktım. Durum nasıl? Şükürler olsun bir şey yok. Şu Badireyi bir atlatalım. Yahudilerden bunun hesabını soracağız hainler. Çoluk çocuğumuzla ilgili duyduğumuz korku. Kureş ve Gatafan ordusundan duyduğumuz korkudan daha baskın. Onlara bir şey olacak diye aklım çıkıyor. Benim de aklımız orada. Oklar geliyor dikkat edin. Oklar geliyor. Dikkat edin herkes siperansın. Resulullah'ın çadırını hedef aldılar. Peygamberimizi güvenli bir yere alalım. Kalkanları getirin. Ömer, Zeyd, Zübeyir, Ali bu tarafa gelin. Okçular, Nevzi'yi alın. Herkes dikkatli olsun. Baba ne kadar da soğudu. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Amin. Biz kapalı yerlerde soğukla baş edemiyoruz. Onlar dışarıda geceliyorlar. Saad'ın zırhı kollarını açıkta bırakmış. Keşke daha güvenli bir şey giyseydi. Ya bir ok isabet ederse? O zırhtan başkasına sahip değiliz. Allah'ın takdirinin ötesinde de hiçbir şey gerçekleşmez. Ey Allah'ım, eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak, beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak. Onların sana ve senin peygamberine olan düşmanlıklarının cezalarını çektiklerini görerek sevineyim. 93. Bölüm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 Bırak da gençler bu işi bitirsin. Belirde aldığım yaradan dolayı Uhud'a katılamadım. Ahdim var. Onlardan intikamımı alacağım. Bırak onu. Hangimiz Amr bin Abd kadar iyi bir savaşçıyız? Evet, yetmişini devirdi. Ama hala namı yürüyor. Mekkeli gençler onun karşısına çıkmanın yürek istediğini iyi bilirler. Şu delikanlılar dururken kendini tehlikeye atmasını istemedim. Ama nasıl isterseniz öyle olsun. Ah yıllardır bize yaşattıkları yetti artık. Şehrimiz darmadağın oldu. Aileler parçalandı. Eski dostlar düşman oldu. Bizim onlara karşı ne kadar şiddetli olduğumuzu bilsinler istiyorum. Bu uğurda ölsem de bir kahraman olarak anılacağım. Elbette şerefin için savaşıyoruz. Ölürsen seni şiirlerle, mersiyelerle anacaklar. Bedenin bu dünyada olmasa da ismin yaşayacak. Ha, bu dünyada da yeterince yaşadım zaten. Eh, şu zırhımı giymeme yardım et. Oldu. Lat ve uz seni korusun. <Gülüyor> Mikreme, hazır mısınız? Evet, hazırız. İşaretimi bekleyin. Okçular, kenarlara dizilin. Yolu açın. Hadi bakalım. Ben Halit'le önden gideceğim. Arkamdan gelirken mesafe bırakın. Bizim atlar başaramazsa geri dönersiniz. Değilse sırayla ikişer ikişer geleceksiniz. Başlıyoruz. Ya! Yeah! Evet. İşte buradan geçebiliriz. Hadi devam edin. Evet işte bu. İşte bu. İşte geçtik. Hadi durmayın ilerleyin. Hendeği açtılar. Takmiye gönderin. Hadi gönderin. Ben Kureyş'in ileri gelenlerinden Amr bin Abd. Sizinle Bedir'de savaştıktan sonra bunun intikamını almak için and içtim. O günden beri bu anı bekliyorum. Kim benimle çarpışacaksa çıksın karşıma. Duymadınız mı? Size meydan okuyorum. Yok mu karşıma çıkacak bir baba yiğit? Ya Resulallah, müsaade et ben çıkayım karşısına. Ali, o Amr bin Abd, yaman bir savaşçıdır. Olsun Osman. Bu toplulukta hiç meğer yok. Benimle kim savaşır diye bağırmaktan sesim kısıldı. <gülüyor> Peygamberimiz ısrarı üzerine Hazreti Ali'ye izin verdi. Ama karşıdaki düşmanın gücü herkesi ürkütüyordu. Hazreti Ali bir yandan zırhını giyerken bir yandan da Resulullah'ın dua ettiğini duyuyordu. Ali, Resulullah zırh gömleğini giymeni istiyor. Bu da kılıcı Zülfikar. Al Amr! Acele etme! Şimdi karşına çıkacak birini buldun. Sen de kimsin? Ben Ali. Abdi Menaf'ın oğlu Ali mi? Hayır, Ebu Talip'in oğlu Ali. Ebu Talip benim dostumdu. Onun oğlunu öldürmek istemem. Hem sen benim dengim değilsin. Daha yaşlı biri yok mu? Yok, benimle savaşacaksın. Tekrar ediyorum, senin canına kıymak istemem. Ama ben isterim. Gel bakalım, hadi! Hadi! Öyleyse benden günah gitti. Adil bir çarpışma olsun istiyorsan atından inmelisin. Ben yayayım. İşte ben de yayayım. Hadi bakalım. Sen akıllı bir adamsın. Çarpışmadan önce seni Allah'a ve Resulüne iman etmeye davet ediyorum. Geç bunları. Atalarımın dinini bırakacak değilim. Öyleyse bizimle çarpışmayı bırak, yurduna geri dön. Bu da olacak şey değil. ...söyleyeceklerin bitti mi? Bitti. O zaman asıl işimize dönelim. Al bakalım. Evet. Boşa gitti hamle. Öyle mi? Bunu gör o zaman. Ali yaralandı. Yaralanmış. Ali yaralanmış evet. Allah'ım sen onu koru. Bizi muzaffer Allah'ım. Al bakalım. Hamur bin Abd öldü! Gördünüz mü ne olduğunu? Allah'ın Düşmanı sağ bırakmayın! Geri dönüyoruz! Geri dönüyoruz! dönüyoruz. hem hendeye düştü! Yardım edin. Yardım edin! Onu çıkarmamız mümkün değil! Hem baksana! Atının altında kaldı! Nasıl çıkartacağız onu oradan? Yürü biz canımızı kurtaralım hadi! Neler oldu oradan? Amr ile Nevhel öldürüldü. Ne diyorsun? Biz de canımızı zor kurtardık. Nasıl oldu bu? Amr'ın meydan okumasına Ali karşılık verdi. Onu yere serdikten sonra Dırar'ın üstüne yürüdü. Sonra da bütün Müslümanlar bizi kuşattılar. Geri dönmek zorunda kaldık. Neyse en azından savunmalarının zayıf olduğunu gördüler. Şimdi onları ummadıkları yerden vuracağız. Yalnız iki kıymetli adamımızı kaybettik. Onların cesetlerini isteyeceğim Muhammed'ten. Onları almaya fırsatımız olmadı. Ben şimdi adam gönderirim. Ya Resulallah. Ebu Süfyan haber göndermiş. Nevfel bin Abdullah ile Amr bin Abd'in cesetleri karşılığında... ...diyet bedelini teklif ediyor. Peygamberimiz ölüler için herhangi bir bedel almayacağını söylediğinde Hazreti Osman bunu karşı tarafa bildirdi. Bize onların ne ölüsü ne de parası lazım. Alın cesetlerinizi. Evet. İşte Nefer bin Abdullah'la Amur bin Abdın cesetleri. Muhammed zorluk çıkardı mı? Hayır. Öylece verdi mi bunları size Evet ben de şaşırdım Diyet teklifimizi bile kabul etmedi Onun işlerine akıl sır ermez Bunları güzelce gömün Ailelerine gösterebileceğimiz bir mezarları olsun Peki Muhammed Seni anlayamıyorum Ne yapmaya çalışıyorsun Çocukluğumuz bir arada geçti En sevdiğim akraba amdın Karakterine hayrandım Cesaretin, cömertliğin, ahlakının güzelliği dillere destandı. Tüm akrabalık bağlarını kopardın. Bizi düşman belledin. En yakınlarını. Şimdi burada akrabalarımın kanını dökmek için bekliyorum. Ne uğruna ha? Ne uğruna? İkrime, Halit... Bana tüm komutanları çağırın. Bizi niye çağırdın Ebu Sufyan? Bir gelişme mi var? Kuşatmamız günlerdir sürüyor. Son bir hamleyle bu işi bitirmek istiyorum. Planın nedir? Biz de yorulduk. Hayvanlarımız perişan oldu. Hava soğuk. Ne kadar çabuk biterse o kadar iyi olur. Şimdiye kadar zayıf bulduğumuz noktalardan saldırılar yaptık.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 Bu sefer geri çekilmeyeceğiz. Kaç gün sürense sürsün, şehrin içine gireceğiz. Haklısın bu Süfyan. Dediğin gibi geri çekilmezsek pes etmek zorunda kalırlar. Hangimiz nereden saldıracağız belirlediniz mi? Evet. Halitle İkrime size hangi bölgelerden saldırmanız gerektiğini gösterecek. Her kabilenin sorumlu olduğu bir bölge olacak. En iyi süvarilerinizi hendeği aşmak için kullanacaksınız. Arkadan da takviye kuvvetlerle taarruzu destekleyeceksiniz. Unutmayın kaybımız ne olursa olsun geri çekilmeyeceğiz. Ne kadar sürerse sürsün onları mağlup edeceğiz. Zafer kutlamasına az kaldı desene. Mekke'ye muzaffer bir kumandan olarak döneceksin Ebu Süfyan. Mekke isyankarların cezasını verecek. Lat ve menat adına.